İtbam bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum.'' ''Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem.'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İnşallah bunu yapacağım buyurdu. Ertesi gün Hz. Ebu Bekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hz. Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hz. Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri Malik bin Döşun nerede? diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise o bir münafıktır. Allah ve Rasulünü sevmez dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. O kişi de Allah ve Rasulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Efendimiz şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak ''La ilahe illallah'' diyen kimseye ateşi haram etmiştir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır. Ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.